Allah hepimizi azaptan korusun rahmetiyle yargılayacağı amelleri işlemeyi Rabbim hepimize nasip etsin öğrenelim bakalım bu kelime neymiş ve insanlar neden azaba düşer olurmuş bunu bir inceleyelim inşallah azap kelimesi konuştuğumuz dilde lugatta azb kökünden gelir. Bir kimseyi bir şeyden engelleme, vazgeçirme veyahut uzubet, yemeğin veya suyun tatlı olması. İzap bir şeyi tatlı yapma, istizap ise tatlı su isteme. Azap ve tazip ise acı, eziyet, elem, ceza verme manasında. Allah Azze ve Celle kitabında kardeşlerim 490 yerde bu kelimeyi kullanmış ve genel olarak Allah'ın emir ve nehilerine karşı gelenlere verilenlere verilen cezaya bu isim kullanılmış azap anlamına gelen çok kelime Kur'an'da kullanılmış mesela bir nar kelimesi cehennem kelimesi riciz, hizi ikab gibi aleyküm selamlar Allah hepimize rahmet etsin kardeşlerim azap kelimesini bazı kategorilere ayırmak gerekiyor mesela biri Allah'ın kullarına bu dünya verdiği azaplar veyahut Allah'ın ahirette vereceği azaplar Veyahut insanların birbirine yaptığı işkence ve azaplar sonucunda Allah'ın had cezası olarak takdir ettiği azaplar Evet Birinci grup azap çeşidinde Kur'an'da ismi geçen kavimlerin azabı hep bu şekilde olmuştur Bir Nuh Aleyhisselam'ın kavmini düşünün Nuh Aleyhisselam'ın 950 sene davetinin neticesi helak olan bir kavim var bir hut salih aleyhisselamın bir tufanla ya da depremle bir sesle yok olduklarını düşünün kardeşlerim aleyküm selam yine bir grup vardır ki azap çeşidinde Allah azze ve celle'nin ahirette cehennemiyle insanları korkuttuğu azap durumudur Allah azze ve celle kitabında de ki o halde niçin günahlarınızdan dolayı Allah sizi azap ediyor inkar eden kimselere çetin azap vardır fakat inanan yararlı iş yapanlara ise bağışlanma ve büyük ödül vardır kardeşlerim bir grupsa insanların birbirine yapmış olduğu eziyetlerdir ki Kur'an buna azap der nitekim Araf suresinde Firavun'un büyücülere ve İsrailoğullarına yaptığı işkence ve azap bu şekildedir. Bir grupsa Allah azze ve celle'nin had cezası olarak takdir etmiş olduğu azaptır ki bu da misal Nur Suresi'nde zina eden kişinin cezasından bahsederken Allah azze ve celle içinizden Allah'a ve ahiret gününe inanan bir topluluk o ikisinin azabına şahit olsun ifadesi geçer. Evet, Rabb'im azaba düşer olacak her türlü amelden bizi korusun kardeşlerim. Azabın sebepleri var. Bunlardan bir tanesi küfürdür. Küfür kelimesine baktığımızda ise, küfür örtme, gizleme manalarına gelir. Sözlükte bir şeyin üstünü örten, kapatan manasında bir fiilden türemiştir. Küfrü benimseyene, fıtri yeteneği köreltip örten anlamına gelen kafir denir. Allah Azze ve Celle kitabında küfür kelimesini bütün türleriyle birlikte birçok yerde zikretmiştir. Aleyküm selamlar ağabeyim. Ayrıca cehid bilerek inkar etme, iştak ortak koşma, teksip yalanlama, inkar kabul etmeme, reddetme kavramları da hep küfür manasına kullanılmıştır kardeşlerim. Tuğyan yani azma, zulüm, isim yani günah işleme, Fısk kelimeleri de hep bundan birlikte işlenmiştir. İşte bütün bu anlamlarından dolayı bir hakikati gizlemeye, kabul etmemeye, bir iyiliği veya nimeti inkar etmeye, bunun kadrini bilmemeye küfür denilir. İşte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cehennemi gördüm. Çoğunluğu kadınlardı diyor. Hatırlıyor musunuz adı şerefe? Kadınlardan birisi hemen itiraz ediyor. Ey Allah'ın Resulü diyor, neden kadınlar? Çünkü siz kocalarınıza küfranı nimet edersiniz. Yani size bir kemlik yapsa, on iyiliği siler, ben senden ne gördüm ki? Ne yaptın ki der diyor. Hemen kadın diyor ki, ey Allah'ın Resulü nasıl kurtulacağız? Bir hurma tanesiyle bile olsa, kendinizi ateşten koruyun, sadaka verin diyor İman düşüncesini örtme eylemi olan küfür, imanın karşıtı olduğu gibi şükrün de karşıtıdır kardeşlerim demek ki imanın karşılığı olan küfür, inanmama kabul etmeme tanımama anlamlarına gelir küfranı nimet Şükrünü eda etmemek suretiyle nimetten ankörlük etmektir. Aleykümselamüremtülberaket. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah hayırdan ayırmasın. Birçok surelerde bu çok net bir şekilde anlatılıyor. İslam alimleri Allah onlardan razı olsun. Bu meseleyi anlayabilmemiz için küfrü bazı geliş ve sebep şekilleri açısından ayırmışlardır. Küfrü inkar demişler, birinciye Allah'ı, peygamberi ve onların Allah'tan alıp getirdiği esasları kişinin kalbiyle tasdik etmemesi, diliyle ikrar etmemesidir demişlerdir. Küfrü cuhuta Kişinin bildiği halde iman etmemesi, inkar etmesi ki buna iblisin küfrü de denir. Küfrü inadi ise Allah'ı kalbiyle ve diliyle tanıdığı halde kıskançlık, şöhret, makam düşkünlüğü, kavmiyetçilik gibi sebeplerle İslam'ı bir din olarak kabullenmemesidir. Ebu Talib'i düşünün. Küfrü nifaksa kişinin inanılması gereken hususları diliyle inkar ettiği halde kalben tasdik etmemesidir ki bu da münafıklıktır. Şirk de küfrün bir çeşididir kardeşlerim. Ancak Allah Azze ve Celle şirki hiç bağışlamayacağını buyurmuş. Allah'ı inkar ve haset dolayısıyla onun elçisini kabul etmeme affedilmeyecek günahlardandır. Ancak her şirk küfür olduğu kadar her küfürde şirk değildir. Yine kardeşlerim küfrün sebeplerinden bir tanesi de Allah Azze ve Celle'nin göndermiş olduğu peygamberleri yalanlamadır. Gönderilen peygamberleri yalanlayan kavimler inkar etmişler, hep yoldan sapmışlar. Bir Nuh Aleyhisselam'ın, Ad kavminin, Semud kavminin, Lut kavminin, Medyenin, Eyke halkının durumlarına baktığınız zaman onlar hep inkar yolunu seçmişler Allah bizi de neslimizi de korusun kardeşlerim yaşadığımız ortamın o toplulukların inkar edip gelen peygamberleri yalanlayarak helak olduğu sebeplerin biri değil binlercesi şu an yaşamış olduğumuz toplumda hep zuhur eden şeyler ve bunların hepsi de azap sebepleridir Yine azaba sebep olan meselelerden bir tanesi de nifaktır kardeşlerim. Allah bizi nifağın her türlüsünden korusun. Nifak, gizli yola girme, iki yüzlülük etmek demektir. Nifak hareketine de münafıklık denir. Allah Azze ve Celle münafıkları kafirlerden daha şerli yapmış ve demiştir ki doğrusu münafıklar ateşin en aşağı tabakasındadırlar onlar için hiçbir yardımcı bulamazsın demiştir bakın Allah Azze ve Celle nifak ehli insanlardan bahsederken kitabında onların hasta yürekli insanlar olduğunu her şeyden kuşku duyduklarını imanın gönüllerine tam olarak yerleşmediğini söyler Allah bu hasretlerden bizi de neslimizi de korusun kardeşlerim. Onlar önce inanırlar, sonra inkar ederler. Sonra inanır, sonra yine inkar ederler, kalpleri iyice katılaşır. Bu insanlar her zaman zayıf karakterlidirler, sebatları hiçbir zaman yoktur. Yine Allah Azze ve Celle kitabında onlardan bahsederken, nifak eklinden, Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Oy sonlar kendilerini aldatırlar. diyor. Onlar her zaman İslam düşmanlarından yana olurlar. Fısklarından dolayı sadakaları da kabul edilmez. Peygamberi incitirler. Sözlerine inandırmak için yemin ederler. İyiliğe engel olurlar. Huzuru bozarlar. Cimridirler. Verdikleri her sözden çayarlar. <gülüyor> Yoksul insanları küçük görürler, korkaktırlar. Rahatlarına çok düşkündürler ve her zaman bölücülük yaparlar. Allah azze ve celle her türlü fısktan, nifaktan bizleri korusun kardeşlerim. Azabın bir sebebi de kardeşlerim, Allah azze ve celle'nin ve onun Resul'ünün getirmiş oldukları getirdiği emirlere uymama azap azap sebeplerindendir. Mesela namazı hafife alma, ifsad etme. Vaktinde kılmama. Üşenerek kılma. Allah'ı çok az zikretme. Bunlar hep nedir? Azap sebepleridir. Bakın Allah azze ve celle Namazı hafifi alarak ifsad eden insanlara kitapta ne diyor? Meryem suresini okursak, onların peşinden öyle bir nesil geldi ki bunlar namazı bıraktılar. Nefislerinin arzunu uydular, arzularını uydular. Bu sebeple ileride azgınlıklarının cezasını çekecekler diyor. Allah bizlere mağfiret etsin günde beş sefer kapısının önünden geçen nehirde yıkanıp temizlenen gibi temizlenenlerden eylesiniz derim. Vay o namaz kılanların haline diyor. Onlar namazlarında yanılmakta. Onlar gösteriş için namaz kılmakta diyor. Demek ki kardeşlerim, namaza dikkat etmeme de azap sebeplerinden birisi. Namaz konusundaki ikaz çok net. O kadar net ki namaz hem bir tevhid eylemi olduğu gibi bir müminle münafığı birbirinden ayırt edecek de bir ibadet şeklidir. ve Vesselam şu iki namaza diyor münafıklar güç yetiştiremez diyor. Namazı hafife alma, dikkat etmeme hep münafıkların yapacağı amellerdir. Allah'ın bizi her türlü hatadan beri buyursun kardeşlerim. Yine misal İslam'ın şartlarından birisi olan zekata baktığımızda zekat hem malın kirini götürdüğü gibi hem dünyada hem de ahirette azabı önleyen bir amel. Ama zekatı vermeme hem dünyada hem de ahirette azaba sebep olan çok önemli faktörlerden bir tanesi zekatı vermeme neyin belirtisi cimriliğin değil mi halbuki Allah Azze ve Celle eli sıkı olma müşrif de olma diyor ve o biriktirdiği malı Allah ve Resulü için biriktirmeyenler var ya o gün diyor o mallar onların alınlarından perçemlerinden her yerinden ne yapacak damgalanacak diyor Tevbe Suresinde. zekatı vermeyen bir insan vermediği maldan dolayı 50.000 bin sene o mallan azap görecek sonra ikiden birine gidecektir. diyor Allah'ın Muhammed ümmetini koru Allah hepimize anlayış versin kardeşlerim Rabbim Allah'ın emirlerini hakkıyla boyuneyenlerden eylesin yine azap sebeplerinden bir tanesi de zulümdür kardeşler. ama zulmün sınırını alanını tespit etmek hakikaten çok zor çünkü zalimin zulmündeki hırsına şeytanın ve nefsin isteklerine uyması her zaman tespit edilemez her ne olursa olsun ama zulüm haramdır ve zulüm yapan da ahirette azap görecektir ne malı ne makamı ne durumu zalimi ahiretteki azabından hiçbir zaman ne yapmayacak kurtaramayacaktır Allah hepimize hayır versin Allah ne kendi nefsine ne de din kardeşine zulmedenlerden bizlere eylemesin kardeşlerim selametten Cüneyt'im Allah hayırını versin Rabbim hayırdan ayırmasın yine azap sebeplerinden bir tanesi kardeşlerim aleykümselam ve rahmetullah ve rekat yetim hakkı zulüm ve yetim malı yeme ateşin karnına dolmasına yol açar çünkü yetim küçük ve acizdir malına sahip olamaz bunun için de Allah'ın kitabında tehdit şiddetlidir yetimin malını yiyenin insanın karnına alevle dolması ve bu şekilde azap olması olarak zikredilir yine kardeşlerim insanları azaba sürükleyen sebeplerinden bir tanesi de hem de koskoca bir kavmin helak olmasına sebep ölçü ve tartıda meydana gelen hiledir terazi metre hak ve hukukun hassas olduğu aletlerdir Allah azze ve celle ölçü ve tartıda hile yapanların vay haline diyor vay haline onlar siccindedir diyor siccin azabı ifade eden bir kelime kardeşlerim Ölçüde ve tartıda hata edenlerin gireceği yer cehennemdir. Bu hafta bir kardeşten pazara gittik. Pazarda elektronik kantarlar var. Koymuşlar. Biz başka bir şey aldık. Kavun karpuz satan adam. Hassas kantarın üzerine ne kadar bozuk paralar varsa koymuş. Demir paralar bir şey tarttığında o kantarın üzerine koyuyor ve onunla tartıyor o bozuk paralar ister 100 gram gelsin ister 200 gram gelsin her tartılan o bozuk paralar kadar ne yapıyor eksik tartıyor ve adam onu kar ettiğini zannediyor kardeşler işte zalim ölçüde tartıda hile yapan insanlar dünyada bir şeyler kazandıklarını zanneder ama ahirette hep kaybeden insanlardır. Yani o kadar rahatlıkla ve insanın gözünün önünde yapılan hileler ki bunlar Allah hepimizi ıslah etsin. Söylediğinde ise ne var hoca ya bak zaten fazla darttım ya diye Elini şöyle vuruyor. <gülüyor> Hassas kantara şöyle hafif vurduğunda ne olur? Gramlar hemen oynar. Oynadığı anda da ne yapıyor? Kaldırı veriyor. Güya tam tartmış oluyor. Aleykümselam selamu rehmatullahi ve bebek yine azap sebeplerinden bir tanesi kardeşlerim şımarıklık, azgınlık bunda da Kur'an'da verilen örneklerden en tepede olanı kimdir? firavundur değil mi? firavun Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu o kadar mal saltanata ne yaptı? şımardı azgınlık yaptı böbürlendi ve insanlara tepeden baktı. Allah Azze ve Celle Firavun'a Musa Aleyhisselam'ı gönderdi. Ona git, o azdı. Ona yumuşak davran. Ola ki anlar dedi. Ama buna rağmen Firavun, Musa'ya sen de kimsin demedi. Alemlerin Rabbi da kimmiş ey Musa diyerek Allah Azze ve Celle'ye kafa tuttu. Allah hepimize mağfiret etsin haddini bilen sanma kullardan eylesin bizlere kardeşlerim. O kadar insan vardır ki mal, mülk, saltanat peşinde koşarlar. İşte koşanların hali böyle. İşte böyle. Zulüm üzerine güç, saltanat koyan insanların hepsi Allah'a isyan eden insanlardır. Azabın en şiddetli olanlarından bir tanesi de faizdir kardeşlerim. Faiz yeme Müslüman'ın işi değildir. Çünkü faiz Allah'a isyanın en önemli sebeplerinden birisidir. Ve bu konuda çok ağır ifadeler gelmiştir. Yahudiler faiz için aynı alışveriş gibidir. Bu faiz değil ki haram değil ki demişlerdir. Vallahi Azze ve Celle kitabında faiz yiyen bir insanın Allah'a karşı harp ettiğini harp ilan ettiğini söylemiştir. Allah'a karşı harp ilan edilir mi kardeşler? Aleyküm selam ve rahmetullah ve Yine kardeşlerim azaba sebep olan meselelerden bir tanesi de dünya sevgisi. İnsan olmamız hasebiyle fıtratımızda sevgi muhakkak olacak. Mal, evlat sevgisi insanın tabiatında olan şeylerdir. Güzel yiyecek, ev sahibi olma, evlenme, bunlar hep sevgi çeşitleridir. Kişi bu durumuyla mal sevgisini, yeme içme sevgisini, dünyevi olan diğer şeylere yöneldir. Bu yönelişle zanneder ki kazanıp elde ettiği dünyevi varlığı bütün sorunlarını halledecek hayatının saadetini malda ve çocuklarda arar İşte bu duygu onu tamamen o yöne sevk eder zamanla yaradıcısını unutur sonunda onu aynen Allah Azze ve Celle'nin Resulü'nün dediği gibi namazı terk eden insan Firavun'la, Haman'la Harun'la zikredilecek deniyor ya gelen rivayette işte hayatın saadetini sadece malında çocuklarında dünyalık bir kazançta gören insan da sonunda aynı firavun ve taraftarları gibi hem dünyada hem de ahirette azaba gider kardeşlerim İnsanın dünyada başına bir musibet geldiğinde malına ve çocuklarına seslenir onlardan yardım umar Kişine başına gelen belayı def etmek için en yakın müracaat edeceği kaynak çocukları ve malıdır. İşte Allah Azze ve Celle kitabında ne diyor? Ahirette malın ve çocukların kişiyi azaptan kurtaramayacağını söylüyor. Allah bizleri affetsin kardeşlerim. İnkar edenler var ya ne malları ne de çocukları. Onları Allah'a karşı hiçbir fayda sağlayamaz. Onlar ateşin yakıtıdır diyor. Bunlar ancak kafirlerin halleri kardeşlerim. Onların dünya malı ile ilgili endişeleri üzerine Allah Azze ve Celle bu ayetleri indirmiş. Bunlar insanların hayata en düşkün olanları. İsterse bin yıl yaşasınlar, bunlar dünyayı ahirete tercih ederler. Rabbim bizleri affetsin kardeşler. düşünün bir tekasir suresini düşünün mal, mülk çoluk çocukla övünme teslimiyetten uzaklaşma doyumu bu tür şeylerde arama insanı gerçekten amacından kullunun, kulluğunun gereğini yerine getirmekten alıkoyan şeyler yani boş hülyalara dalma mal sayma. Bir musibet olur, feryatı basarlar. Firavun gibi dağı taşı akıp giden nehirleri kendinin sanırlar. Dünyada büyüyüp hakim güç olmayı başkalarına uymakla elde etmeyi düşünürler. Allah bizleri affetsin kardeşlerim. Ta kabirlere kadar diyor, övündünüz diyor. Demek ki insan övünme yarışına girdiğinde kabre gidene kadar aklı başına gelmeyecek Allah bizlere hayırlı dostlar versin hayra sevk eden, takvada yarıştıran, bizlere yeri yerince nasihat eden sanma kullar eylesin, kullar versin arkadaşlar nasip etsin kardeşlerim azabın bir çeşidi de yeryüzünde fitne ve fesat çıkarmadır Allah'a şirk koşma ve toplumda herkesin başka şeylere ibadet etmesi tefrikayı meydana getirir. Birbirini suçlama, yapılan bozgunculuğun suç olarak görülmemesi, yapılan bozgunculuğun yapanın yanına ker kalmayacağına emin olma, bunlar çok çok felaket içeren meselelerdendir kardeşlerim. Öyle hale gelmiş ki insanlar Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu şu ömürde onların cezasını ahirete ertelemesi, yaptıkları bozgunculuğu, işledikleri şirki, Allah Azze ve Celle'ye ibadet edilmesi gerekirken ibadetin terk edilmesi, hoşlanmadığı işlerin açıkça alenen işlenilmesi yeryüzünde fitne ve fesattır. Allah bizleri affetsin kardeşlerim. Fitne ve fesat çıkaran insanlara mani olmamak da onların işlediği günaha ortak olmaktır. Onlarla birlikte helak olacak da yine onlara mani olmayan insanlardır. Azabın bir sebebi de kibirdir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin indirdiğini kabul etmeme, direnme, kabule yanaşmama bunların hepsi cehennem halkının vasfıdır. Allah Azze ve Celle'nin vahyini yalanlama, kibirlenme, kabule yanaşmama, İslam davetini küçümseme, ona engel olma isteme, insanları ne yapar? Helak eder. Kibirli kişilere baktığımızda kardeşlerim, kendilerinin hiçbir şeye ihtiyaçları olmadığını iddia ederler. Aslında kibir, dünyada hiçbir şeyi halledemeyip çıkmaza soktuğu gibi insanı ahirette de azaba sürükler. Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi, işler ne sizin kuruntunuza, ne kitap ehlinin kuruntusuna göre olur. Kötülük yapan cezasını çeker ve kendisine Allah'tan başka ne dost bulur ne de yardım sağlar. Evet. Allah hepimize hayırlı dostlar versin kardeşlerim sağlam bir itikat gereğince amel olmadan boşu boşuna kendini kasma Allah'ın nimetine ters davranma insanı mükafata değil azaba götürür kibir Haktan geleni kabullenmemektir kardeşlerim. Yine azap sebeplerinden bir tanesi çekişmektir kardeşlerim. İnsanları diliyle çekiştirme, kaşla, gözle işaret yapıp alay etme bunların hepsi fesat sayılmıştır. de inceden inceye veya geriden geriye hafif alarak Şunun bunun namus ve haysiyetiyle oynatma, incitme, kıybet etme, ayıplama, kınama, insanları kışkırtma, koğuculuk yapma, bu kişiler fırsat buldukça, bu davranışın her çeşidini yaparlar. İşte Allah Azze ve Celle, bunu haram saymış ve azap sebeplerinden saymıştır. Bütün bu davranışlar kardeşlerim, bir topluluğu bozar ve toplumun içini kemiren ve toplumu birbirine düşüren hastalıklardandır aleyküm selam rahmetullah işte Allah azze ve celle'nin Resulü Müslüman elinden ve dilinden emin diyor. İslam toplumu birbirinden emin birbirine saygılı gerek yüzüne gerekse gıyabına birbirini koruyan saygın ve saygılı birer fert olmalıdır Allah bizi samimi Müslümanlardan eylesin İslam'dan uzaklaşan bir toplum ise dağınık, şahsiyetten uzak, işine gelen taraftan konuşan dünya menfaati için yanındakine değer veren menfaati bittiğinde ise sırt dönen hep şahsiyetsiz insanlardır Allah azze ve celle onlar için kurtam eden bahseder ve o gönülleri işleyen yakıcı bir azaptır diyor. yine kardeşlerim azap sebeplerinden bir tanesi de Kur'an'da zikredildiği gibi sünnette zikredildiği gibi hasettir aleyküm selam dikkat ederseniz Allah azze ve celle kitabında Resul'unu gönderdiğinde o kitap ehli insanların peygambere haset ettiklerini ve kesinlikten aleyhissalatü vesselam'ı tanımadıklarını görüyoruz sırf tanımamalarına sebep ona verilen nimetlerin kıskanılması başka hiçbir olay yok hiç başka bir olay yok Ebu Cehil'in de Ebu Cehil olmasına sebep neydi? Biz diyor Haşimoğulları ile şu Kureyş'te sürekli uğraşan insanlarız. Onlar bir hayır işlemişse biz daha mislini. Onlar şunu yapmışsa biz daha mislini. Ama şimdi öyle bir şey getirdi ki biz onların bir mistisini çıkaramıyoruz. Yani Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu nübüvveti Ebu Cehil ne yaptı? kabullenmedi haset etti ve cehaletin babası ismini aldı Aleykümselam ve rahmetullah demek ki haset amellerin helak olmasına ve ahirette büyük bir azaba sebep olan huylardan bir tanesi ve haset dikkat ederseniz şeytanın da cennetten kovulmasına sebeptir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam haset ateşin odunu yiyip kül ettiği gibi işlenilen salih amelleri de yok ederdir. amin selametle haset aynı zamanda kardeşlerim insanı Allah'ı anmaktan alıkoyar meşgul eder Rabbim gönlümüzü hep kendi zikriyle meşgul etsin Allah hepimize hayır versin Allah zikreden bir dil, şükreden bir kalp nasip etsin. Azap sebeplerinden bir tanesi de iftiradır kardeşlerim. Bununla alakalı vereceğimiz en güzel örneklerden bir tanesi de Ayşe annemiz hakkında nazil olan ve Nur suresinde Ayşe annemizin halini anlatan ayetlerdir. Dinimiz haddi aşmayı insanların arkasından birbirine çamur atmalarını yasaklamıştır. Ve İslam dini had ile toplum yapısını insan haysiyetini korumada her şeyin önlemini almıştır. Hatta dikkat edin Nur suresinde eşlerine zina isnat edip de 4 şahit getiremeyenlere 80 sopa vuruyor düşünün gördüğü halde 4 şahit getiremeyene 80 sopa uğurlar Allah hepimize hayır versin Allah her halükarda adalette davranmayı nasip etsin kardeşlerim azaba sebep olan hasletlerden bir tanesi de demin saydığımız gibi küfranı nimet yani yapılan iyiliğin bir daha yapılmamasına o nimetin bir daha verilmemesine vesile teşkil etme şükretmek yerine küfretmeyi nankörlük etmeyi benimseme Allah'ın önünde boyun eğmez ona teslim olmayı reddeder ahiret hayatında ne yapar reddeder kardeşlerim şükürsüzlüğün temelinde küfür ve isyan vardır ve bu da nankörlük sebebi olmasa hasebiyle Allah Azze ve Celle nankörlerin cehenneme gireceğini Kur'an'da zikretmiştir. Allah hepimizi şükredenlerden eylesin. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Allah Azze ve Celle bir an olsun bizleri nefsimize bırakmasın. O sahabelerin kardeşliği gibi, arkadaşlığı gibi bizlere kardeş olmayı, arkadaş olmayı, hakta birleşmeyi, birbirine hakta nasihat etmeyi nasip etsin. Subhanake, Allahümme ve bihamdike, eşeden la ilahe illa ente, estağfurika ve etubi, velhamdillahi